Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ussallallahu ve sellem ve barik ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ustav ade akhi. Şeyhul İslam İb'n Teymiye Lesebi ve Doğumu Adı Ahmet olan İb'n Teymiye'nin babasından itibaren yediye doğru atı, atalarının adı şehridir. Abdülhalim Abdusselam. Abdülhalim bilhalim. Abdülhalim Evet. Abdülsera, evet. Abdullah Elhıdır, Muhammed Elhıdır, Ali, Abdullah, Taymiye Elharami. Evet. Taymiye lakabı ile ilgili olarak şöyle denilmiştir. Onun 5. dedesi olan Muhammed bin Elhıdır Tayma yolu üzerinden hacca gitmiştir. Orada küçük bir kız çocuğu görmüştür. Geri döndüğünde ise hanımının bir kız doğurmuş olduğunu da görünce Tebuk yakınlarındaki bir velde olan Teyma'ya nispetle Ey Teymiye, Ey Teymiye diye seslenince ona bu lakab verilmiş oldu. İbun Neccar dedi ki, bize nakledildiğine göre dedelerinden Muhammed'i annesi Teymiye diye adlandırdı. Teymiye ise vaize bir kadın olup daha sonra ona nispet edildi ve onun adıyla tanınır oldu. Şimdi biz bunları okuyoruz da bunlar hep mukaddimi. ilk dersten beri şöyle akide üzerinde duruyoruz. Evet. Bunlar hepsi mukaddimi. Ne zamanki mukaddimi bitti akideye girdik. inşallah meseleleri böyle elimizden geldiğince e, incelemeye çalışacağız. Anlatmaya çalışacağız inşallah. Evet. İbn Teymiye 661 Rebiyul Level ayının 10'una 10 rastlayan bir pazartesi günü Şam topraklarında sayılan hardanla dünyaya geldi. Evet. Şehul İslam takuyuc dinla ile anıldı. Künyesi Ebul Abbas'tır. Şeyhül İslam lakabının anlamı anlamı ile ilgili olarak çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklamaların en güzeli Müslüman olarak yaşlanmış, şeyh ihtiyar olmuş kişi demektir. O bu lakabı ile daha önce geçmiş benzer, o bu lakabı ile daha önce geçmiş benzerlerinden farklı bir özelliğe sahip Ve bu husus da esenliğe kavuşacağı bilirtilen müjde ve vazi edilen etmiş gibidir. şu da şunu beyan edeyim. İbn-i Teymiye Şeyh-ül İslam lakabını e, şununla almış diye bağlıydı Bu minhac-ı sünnetleri var. Şu an tahsizli haliyle tekredildi. Şia'ya diye Şimdi o zamanlar da e, Şii şialar tabii aktifti İbn-i zamanında da vesaire. Ve bu e, Zahiren baktığımda sanki ilmi olarak şeyler sunuyorlardı mesela. Ehl-i evet. e Sünnet'e reddiyorlar. İbn-i bu eseri yazdığı zaman tabiri caizse onları ilmi olarak sildi. Ve İbn-i bu eseri çok büyük bir eser. Yani sadece Şialara reddiye ile kalmamış, Şialara reddiye verirken onların akidelerinin de elini almış. İsim sıfatlarda olsun bilirsiniz. Ş ben şiaları... Mutukarı'yı değil no. mi? Ben Mutukarı'yı değil mi? Minhaj. Minhaj da Minhaj. Burada İbn-i bu eserinde reddiye yazıyor bunlara. Tabi bunları reddiye ederken otomatikman reddiyenin en güzel noktalarından bir tanesi onların akidelerinin bağsız olduğunu ortaya koyup kendi inandığın akideyi ispatlamak. E şimdi Minhad-ı Sünnet'e bakıyorsun Rafiziler mesela şu anki ra akideleri, Rafizilerin biliyorsunuz Muhtesile Rafiz işgalarının. Ancak ilk onların ilk e, şeyi e, akideleri, Rafizilerin Önceleri mücessimeydi, müşebbihiydi rahatsızlar. Sonradan onlar ee, değişime uğradılar. <gülüyor> e, çeşitli kişilerden etkilenerek değişime uğradılar. Sonra Muhtizile'ye kaydılar. İbn-i Teymiye, minaret sünnede onları reddiye verirken müşebbihiye de reddiye vermiş, Muhtizile'ye de reddiye vermiş, isim sıfatlar adı değinmiş ve çok önemli bir kitap haline gel gelmiş. İşte o kitabı ne zaman ki yazıyor? Artık sünniler tarafından bu çok beğeniliyor hoşuna gidiliyor. Hani sen Sana en muhalif fırkayı sen siliyorsun. Ve buradan bu lakabı veriyor bana Şeyhülislam diye. O kitabı yazdık. Evet. Böyle e, sö söylentiler, ibadetler, meşahitler. Evet. Her kim Müslüman olarak birkaçı ağrırsa bu onun için kıyamet gününde bir nur olacaktır. yer bir açıklamaya göre şey ablam'ın örfünde Hadis tabi e, sahih. Ahmet, Ahmet İbni Hamel'de, Tirmisi'de, Nesai'de diğer bir açıklamaya göre şey avamın örfünde dayanak ve destek olan kişiyi yani yüce anlatan sonra her türlü sıkıntıda başvurdukları kişi demektir. Bir diğer açıklamaya göre okin okay. bir diğer açıklamaya göre o kendi yakınlarının yolundan gitmek de şehur İslam'dır. Yani gençlerin kötü ve cahile davranışlarından kurtulmuş kimsedir. O farz ve nafile bütün amellerde sünnete uygun hareket eden bir kişi demektir. Bu isimlendirme eskiden beri kullanılmıştır. Bu İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel ve başkaları da başkaları da kullanmıştır. Sebepleri sayar şey konuşsam, bir de benim söyleyeceğim var. Evet. Ailesi. Ailesi olan Teymiyye hanedanı Harran'da köklü bir ailedir. İlim ve dinle bağlılığı ile un, ün salmıştır. Dedesi Ebu berekat Mecduk din hanbeli ileri gelen ilim adamlarının büyüklerindendir. El Şefkani'nin Neylül, Neylül, Neylül Evtar adı ile şefretli El Munteka min Ahbari Mustafa adlı eseri onun Seliminde... Munteka kimdir? Munteka kitabı hadis kitabıdır. Aslan İbn-i Teymiye'nin şeyhi tehlif etmiştir onu. O hadisleri toplamıştır. Sonra İmam Şefkani geliyor. O Muntekayı şerh ediyor. İsmine Neylül Evtar veriyor. Neylül Evtar diyor, kitabı da e, faydalı bir eser. 4 meselede zikreder onda. çok güzel de faydaları değinmiş. İmam Şevkani biliyorsunuz, eee akidesi iyi değildir ama arguları yine de var. Babası Şihabuddin Abdul Halim. Abdul Halim. Abdul Ebu'l-Meha. Babasından sonra meşhur hocamız babasından sonra meşyat makamını üstlenmiş ve Ebu'l-Abbati ile Ebu Muhammed adındaki uğurlarına ilim öğretmiştir. Evet. Kardeşleri Ebu Muhammed Şeref-ı Din Kambeli mezhebinde oldukça ileri derecede fıkıh bir seviyeye ulaşmıştır. Hocaları Öğrencisi İbn-i Abdül Halit şöyle demektedir. Kendilerinden ilim dinleyip bellediği hocaları iki yüzden daha fazladır. Bunların en ünlülerinden 1- Şemsuddin Ebu Muhammed Abdurrahman bin Kudame el-Mabdisi 682 Hicri yılında vefat etmiştir. 2- Emnuddin Ebu'l-Yemen Abdus-Semat bin Askar bin As As Asakir et-Dimeski Eş-Şafi 686 Hicri yılında vefat etmiştir. 3- Şemsuddin Ebu Abdil'da Muhammed bin Abdil Kavi bin Berdan el-Merdavi Yani, hep ne kadar övünürler mesela alimler evet. kendi hocalarıyla, evet. hocaların çokluğuyla işte bu selefin menerjidir yani nice insanlar vardı, bin tane şeyhı vardı ha, nasıl bu bin tane birisinden bir hadis alıyor, onu şeyh olarak kabul ediyor yani işte bizim en büyük sorunlarımızdan alimlerden uzak olmamız en büyük sorunlarımızdan Allah'a idare et inşallah evet, evet. Öğrencileri Şeyhul İslam İbni Teymiye köklü bir ekolün temsilcisidir Onun hayatta olduğu dönemde pek çok ilim adamı bu ekolün öğrenciliğini yapmış. Günümüze kadar onun pek çok eseri vasıtasıyla de hala bu ekole mensup olup öğrenciliğini yapanların varlığı sürmektedir. İbni Teymiye öğrencilik yapanların meşhurlarından bazıları. İbni Teymiye'ye öğrencilik yapanların evet. meşhurları. Evet. Bir, Şemsuddin bin Abdi Hadi. Me meşhur alemdir. Allah alem kitabının e, isimlerinden bir tanesi en önemli. Esar-ı bin Çok önemli bir eserdir. Evet. 744 Hicri yılında müsat etmiştir. Şemsuddin Ezzehebi. İmam Zehebi. Evet. <gülüyor> 748 Hicri yılındadır. Yakında inşallah uyuluk eseri basılacak umurlukla. Evet. Şemsuddin İb'l-Kayım. İb'l-Kayım. Evet. 751 Hicri yılındadır. İbn-i Teymiye'nin en... E, Alim talebelerinde. Şemsuddin Güneşi de mu? Tabi tabi. Şemsuddin Güneşi. <gülüyor> Şemsuddin Güneşi. Müflik. Müflik. Müflik. Ezaabil furu. furu. Furu ne? Furu Hanbeli Fuku. Ve El Abdabur Şevdi'ye. <gülüyor> Hanbeli Fuku Furu. Geniş ilmi bi kitaptır. Evet. 762 kişiliği yalınlar ifade etmiştir. Görüyorsunuz. Hepsi mezhep münteditleri bunlar. Çoğum. Hepsi yani. Ünlü tefsirin müellifi... İmad-ı Din İb'n Kesir 174 yılında mezhebi, evet. mezhebi Hanbeli mezhebine mensup mensup bir kişi olarak yetişti. Daha sonra hakkında Es-Zehebi'nin sözü ettiği şu noktaya ulaştı. Şu ana kadar pek çok yıldan bu yana muayyen bir mezhebe bağlı olmaksızın aksine delile dayalı olan görüşe göre fetva vermektedir. Katkısız sünnetin ve seles yolunun zaferi için çalışmıştır. Niye niye e, niye kendi başına fetva veriyor? Müktehid oluyor. Yani değil mi? Nasıl müktehid oluyor? Bir, bir mezhebin usulünü takip ediyor, hediye ediyor, ediyor, ediyor. hambeli olarak sonra müktehid oluyor. Evet. Bu, bu yolun lehine birçok delil, önerme ve daha ona, önce başkasının göstermediği hususların delil olarak kendisi ortaya koymuştur ve son, Öncekilerin ve sonraki kullanmaktan çekim istediği ifade ve sözleri kendisi cesaretleri dile getirmiştir. Akidesi. İbni Teymiye'nin ölümüne yakın eserlerine bakın. Yazdığı kitaplara fıkıhla alakalı. Her zaman Ahmet İbni Hanber'in görüşlerine nasıl Şafir böyle demiştir, Hanber'i böyle demiştir, Maliki böyle demiştir. Ve sonuçta bildirmez. Birçok yerde bazen. Evet. Akidesi. Akidesinin ne olduğu hakkında biz bizzat kendisinin yazmış olduğu şu kaside ile bize şöyle cevap vermektedir. Ya sa'ili an mezhebi ve akideti. Böyle yazmış. Ey mezhebimi ve akidemi soran kişi. Doğru yolu bulmak için soru sorana doğru yolda gitmek ihsan edilsin. Sözünü tahkik ederek söyleyen, bundan yan çizmeyen ve değiştirmeyen sözüne kulak ver. Bütün ashabı sevmek benim yolumdur. Yani bu mezhebimdir, sevgi, evet. Bu sevgiyle onlara yakın olmaya, Allah'a yakın, Allah yakın olmaya bir tevessüre yol ediyorum. sayarım. Tevessür ediyorum diyor yani. Neden? Çünkü sahabeleri sevmek nedir? Allah'a yakın olmak. Allah için sevmek ibadettir. Yani ibadetle vesile meşhur Şu olan... Bir daha o sevmek, Tabii. Ibadetler. Kendi salih amelini vesile etmek en meşhur tevessürlerdenir. Evet. Her birisinin pek açık seçik kadri fazileti vardır. Fakat aralarında Buna nefsi kasidedir ha. Ancak tabii Türkçe'de sonları uyumlu değil. Ama Arapçası'nda uyumlu. He. Fakat aralarından esutiyet daha esut değil, esut daha da faziletsizdir. Kur'an hakkında evet. ayetlerinde geçenleri söyle söylerim. Kur'an hakkında ayetlerinde geçenleri söylerim. O kadimdir Allah tarafından indirilmiştir. Buna nefsi geldiğinde. İlahi sıfatlara dair bütün ayetleri ilk tarzda nakledildiği şekilde hak olarak kabul ederim Bunun mesuliyetini de bu naklik yapanlara havale edelim ve bu hususta her türlü tahayy tahayyürle karşı onu korurum. Kur'an'ı bir kenara itip de söylediği söze, el-ahtal dedi ki, diye delil getiren ne çirkin iş yapmış olur. Sınhüme <Sessizlik> el-ahtal nasranidir, süresi. Şairlerdendir ad-i istevâ, istevâ, bişirûn alel-i râkî e, var. Bunu istevâ'ın istila manası olarak delil getirirken bu şiiri Çünkü yani. Biliyorsun, Arap dili edebiyatında cahiliye şiiri olsun vesaire eski şiirler. Bunlar Arap dili edebiyatında bir manayı ispatlamak için hüccettir. Deli bunlar delildir. Ancak bunların getirdiği delil Ahtal'ın divanından getirdikleri şiir Ahtal'da Hristiyan. Hristiyan. Şimdi Hristiyan bile olsa Ahtal eski Arap dili edebiyatında yeri olduğu için yine bir nebze alınır. Hani şey olarak yoksa e, Ahtalan'ı bunun istiva üzerine konuşmamıştır zaten. hani Ayet üzerine konuşmamıştır. Kelimeyi bahseder. Ancak maalesef bu Ahtalan'ın divanında da mevcut değil. Ahtalan'ın kendi yazdığı divanı var. Onda da mevcut değil. So, meçhuldür de. yani. Ama bakın bütün kaynak lügatlarda bulursunuz bu lisan-ı Arap bu şiiri. Ama hiçbiri e, e, nispet etmez bunu. E, ve yani sahih olduğunu belirtmezler. Sahihinde şüphe var yani. Evet. yani. O yüzden delil olmaz. Delil bile olsa şey istibaha sabit de olsa ve ehli sünnet birinden bu şiir sabit de olsa yine cevapları var ilmi olarak. Başka cevapları var. O inşallah isteriz. Evet. Müminler Rabb'lerini hak olarak göreceklerdir. Yani diyor ki va iza istedelle yakulu kal al Yani istidale ettiği zaman der derler muhalife hani e, ta'vil gayet de şey yapıyor. Biraz e, hani yani siz işiniz gücünüz yok, bir kala kala akıl kaldı yani. Evet. Ne, ne Aynı yani. şeyi de mesela innel fuade in innel kelame le ve inna ma ju Böyle bir şiir de getirdiler. Biz Allah'ın kelamını ispat ederiz değil mi? Edesenef olarak, sesli hat olarak ispat ederiz. Bunda derken delillerimiz var. Şimdi onlar da bu şiiri delil getiriyorlar. İnnel kelame le fil fuade. Kelam sadece kalptedir derler. İçtedir. Hani kelam bir nefsi derler ya şairler. Evet. İç, i̇çtedir. İftedir. İnne ma ju'ela lisanu ala'l fuade. Senin dille bu kelamı telaffuz etmen kalbindekinin sadece bir alametidir. Yoksa aslen senin ağzından çıkan şey değildir o kelam. Senin kalbinden geçirdiğindir, içinden geçendindir. Bunu da bu da delildir. Çünkü bunu da aktar söylemiş Aktar Nasrani aydan işlettiğini. Akşam vakti böyle izah ediyorlar <gülüyor> bir şeyler. <gülüyor> evet. <gülüyor> <olan, yuvan>, Sunda <gülüyor> bir şair yani. <gülüyor> şair. Divanı evet. var. Evet. Münne hak olarak görecek yani. Vesef keyfiyetsiz olarak hadiste belirtildiği üzere semaya iner. He. Evet. ve kendisinden iç bak keyfiyetsiz olarak derken keyfiyeti vardır. Tam mı? İbn Teymi'nin keyfiyetten hasne keyfiyeti vardır. Ama keyfiyetsiz bizim açımızdan keyfiyetsiz. Yani biz keyfiyetini Allah'a havale ederiz. Ama bizim için eee biz yani bizim için meşhuldür ama ama keyfiyeti var mıdır? Vardır. Allah'a ve Celle'nin fiillerinin keyfiyeti vardır ama bize meçhuldür. Çünkü bakın dikkat edin her zaman Serah ne demiş? El istiva o mesela iman varik. El istivau ma'lumdur. Ma i̇stiva ma'lum yani Arap dil edebiyatına malum. Ne olduğu belli. Ala demek üstte olmak. El istivau ma'lum ma ve keyfu keyif meçhul. meçhul. Meçhuldür. Bak madum demiyor. Yani yoktur demiyor. Meçhuldür. Bize meçhul keyif. Var ama bize meçhul. Hani dersin ya faili meçhul. Faili var ama bizim için meçhul. Bir Evet. Mizanı ve kendisinden içip susuzluğumu gidereceğim. Ümit ettiğim havzı ikrar ve kabul ederim Aynı şekilde cehennemin üstünde uzak, uzatıldı. Uzatıldı acılar. <gülüyor> Aynı şekilde jehennemin üstünde Uzatılacak. Sen yani Almanya'da fazla da. gelmesin. Da. Ben yine okumaya başladım. Önceye. <gülüyor> <Orada gülüyor> Muahid <gülüyor> onları kurtulacak. Diğerleri ise terk edilecektir. birliğin diğerleri yoktur. ateşine bedbaht olan bir kimse ilahi hikmet gereği girecektir. Takva sahibi olan kişi de aynı şekilde cennete girecektir canlı ve aklı başında herkesin kabirde ameli kendisiyle birlikte olacak. Ve ona kabirde soru sorulacak. Bu arada Akire'yi anlatayım. Anlatabiliyor muyum? Kabir, sıra aslında, net neyle Şiir, şiş yapacağım, kaçırıyor İşte Şafin'in Mesela de, bu daha uzundur şiirleri. Sadece bu kadar değil. Böyle bayağı uzundur mesela İbn-i Tehmi. Onu, onu şerh etmiş alimler bazen. Evet. İşte Şafin'in de, Malik'in de, Ebu Hanife'nin de, sonra da Ahmet'in de naklediğim nakledikleriyle gelene, akidesi burada. Akideyle geldiler. Nakledile Hı, geldi yani. onların O zaman dört mezhep imamı da muftektir akidede. Evet. Sadece değil. mesela işte Ebu Hanife'nin imanda vesaire onlar inşallah Allah gerisi Tabii ki. Bazı şeyler kimse çıkaramaz Ebu Hanife'nin ez yani sade sofu duyulur bazı şeyler e, Yani Ebu Hanife alimdir. <gülüyor> pakettir, ehsenettir. eğer onların izledikleri yola uyarsan ilahi tefsike mansar olursun. Eğer bidat bir yol ortaya koyarsan kimse senin bu yolunu dayanak kabul etmez. Şimdi teliflere, değil mi? Teliflerine gel. Eserleri, eserleri. Muellifatun. Muellifatun. Evet. Bunu Şimdi tercihlerinden bahsedecek. Ee, sonra ahlakı, cihadı falan. Sen oku inşallah. Tamam. Eserleri. Eserleri hakkında Ezra'yı şunları söylemektedir. Şeyhul İslam, Takıyus bin Ebul Akbaz Ahmet bin Teymiye radıyallahu anh'ın telif ettiği eserleri to topladım. Bunların bin esere varlıklarını tespit ettim. Daha sonra da onun başka eserlerinde gördüm. Bin eser. Evet. Tanışmıştık da geçen. Evet. Hı -hı -hı. Hı -hı. Onun değerli öğrencisi İbn Kay'ın el-Cevziye de İsmail mü, e, Mülafatı mülafat İb İbn Taymiye adını verdi ve Salahuddin el-Müceddin öncet Müneccid. müceddit tahkik ile Be Beyrut Daru'l-Kitab'ul diye de basılmış telif ettiği eserlere ait bir eser ben yani ne kadar alimler verdiğilerini böyle hani yani talebe hocasına hocası, öyle değer veriyor yani tutmuş bir kitap yazayım İbn Kayyim İbn-i Teymiye'nin kitapları var? Böyle bir kitap terif ediyoruz. Bu şeyde geçiyor çok olsun, evet. ya, çok hafız edin. Bir daha ben nihayede hocası için bir güler evet. yapıyorum. Evet. Olacak ya. Evet. Güzel bir güzel bir tasnif, güzel bir ibaret, düzenleme, taksim ve açıklama noktasında noktasında oldukça yetkiniz. Bu hususta onun hasmı İbn-i bile tanıtık etmiştir. İbn Teymiye İbraniceyi İbranice Latinceyi konuşur idi. Bunu şu sözlerinden anlamaktayız. İbranice lafızlar bir dereceye kadar Arapça lafızlara yakınlaşmaktadır. Bu İbn Teymiye sözü. Hı -hı. Mantık kitabına e, mantare diye veren kitap var, kitabı var. Orada belirtiyor bunu. Bu da anlıyoruz ki o dilleri biliyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Hı -hı. Nitekim isimler büyük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 Alaki nite, nite, niteliklerinden birisi de cömert bir şansiyet oluşuydu. Bu onun fıtri bir özelliğiydi. Cömertlik için kendisini ayrıca zorlamazdı. Yiğitti. Dünyaya karşı zahit idi. Hiçbir şekilde dünyaya bağlı değil idi. Haramlara düşmek korkusuyla pek çok yüvahı terk ederdi. Allah Azze ve Celle herkesin kalbine hemen hemen el düşünmesin. Bir de evlinde de böyle. yani Mutlaka bir alimin bir elim elinin sevgisini sokar yani. Evet. Herkes. Benim de hayatımda kalbimde taht edilmiş İbn-i Teymiye var yani. Allah azizlecele sevgisini acayip e, sokmuş benim kalbime yani. İbn-i Teymiye çok acayip etkiliyor beni. Tabii yani tabii. Allah şahit ben İbn-i bazı kitaplarını okuduğum zaman yani takvadan, zühten bahsetmesini bırak bir kenara. İlmi bazı mevzulardan bahsederken, reddiye verirken dahi benim ağlamam geliyor bazen. O kadar beni etkileyebilir. Allah Azze yani ne alimler yaratmış. Yani, evet. Yaratılışı iptindadıyla taşıdığı niteliklere gelince beyaz temli saç ve sakalları siyah, ağırmış taçları azdı. Saçları kulaklarının yumuşaklarına kadar uzamış, ulaşırdı. Gözleri adeta konuşan iki gibiydi. Aynı İbn-i gözleri. İbn-i Hüseyin'in de böyle 60 yaşında adamın 55-60 yaşında daha böyle hala ders veriyor böyle gözleri var ya böyle ateş fışkırıyor sanki böyle bir bakıyor sağa sola yani dersin ki 18'lik böyle kanı kaynayan hani derler ya cingiva'dan derler ya tabiri caizse böyle süphanallah 2003'te mi fark etmişti uygun Hussein yok 2001'de 2001'de orta boylu omuzları geniş yüksek sesli fa fasih suratla okuyan bir kişiydi şimdi bu gözlerden bahsediyor ya ben onu çok iyi tasavvur edebiliyorum yani şu manada İbnü'l-Seyyini getiriyorum aklıma. Allah alem öyle öyleydi yes. Acayip evet. Sertleştiği şey. olurdu. Ama hilim özelliğiyle o seftliğini bastırıyor, bastırabiliyor bu evet, şu. <gülüyor> <gülüyor> evet, İbnü'l-Heylemin evet. kitabetinden de onu biraz fark ediyoruz. Evet. Riyad'ı. Evet. Allah ona rahmet etsin hem diliyle, hem kalemiyle, hem de eli, elininle ziyat etmiş. Katarlara karşı savaşmış Müslümanları onlara karşı harekete getirmeye çağırmıştır. Çalışmıştır. Çalışmıştır. 702 Hicri yılında Şek Şekhab vakasında ön saflarda çarpışmış. Mec Es-Sufergünü diye biline çarpışmada onlara karşı sebat göstererek e, yerinden ayrılmıştır. Ayrılmamıştır. Ayrılmamıştır. Ayrılmamıştır. Yani ayrılmamış. Katarların hükümdarı kazanın huzuruna girip onunla cesaret, böyle dolayısıyla... bakmayın öyle baraksına bakıyorum da öyle fazla falan dikkat bir etmiyorum biraz daha üzerine <gülüyor> yani ben evet. Onunla cesaret, onunla cesaretli dolayısıyla hazır bulunanları leşeti düşürecek şekilde konuşmuştur. Aynı şekilde Müslüman toprakları Tatarlara teslim etmek nok noktasına gelen Nusret Sultanı'nı da tehdit etmiştir. <gülüyor> bir de şey var ya bu, inşallah meselesi var ya, <gülüyor> inşallah de diyorlar ya, biliyorsun ne var Hangisi? Diyor ya, bugün e, yeneceğiz onları diyor. Diyorlar <gülüyor> inşallah de, diyemiyor inşallah diyor. Öyle bir şey var da Allah'a emanet Şey diyorlar ona, onun bahsiyeti diyorlar, bir şey diyorlar yani Allah'ın izniyesi. Yani İbn-i Teğme'nin inşallah olur. ileride gelir, İbn-i Teğme'nin de, i Teğme'nin çok acayip şeyleri var. Allah Azze ve Celle işte bu siret verdim oluyor? İşaret ettiği şeyler var gerçekleşiyor hep yani. <gülüyor> Tabii bu hani galiple haber vermeyi alakası yok. Yani bu bir tecrübedir. Onu görüşünü beyan ediyor. Ben de öyle. Evli sünnetle alakam yokken bile 18 yaşında bu radikal madikal zamanında bu adam var. Öyle bir söyledim şey ki. inan yani hep gözümde böyle bir porteze var. Maşallah <gülüyor> ya. Evet. İlim Bak, adamlarının onun hakkındaki sözleri. Arkadaş ve öğrencilerinden çok onun düşmanları ve onun seviyesinde olan ilim adamları Şehru'l-İslam'dan övgüyle söz etmişlerdir. Hatta İbn Nasurüddin el-Dimeşki ondan övgüyle söz eden çağdaşlarından 80 ilim adamından daha fazlasını saymış ve bu hususla dair ünlü kitap Erratu'l-Vafir bunun güzel bir baskısı basılmıştır Sûutta yeni ben gelmeden. Güzel bir baskı yapmışlar. Evet. Erratu'l-Vafir adlı eserini yazmıştır. Bu eserde 841 Bu yılında... Bu Reddül Vâfir şeyle yani. alakalı. Bu İbn-i Teymiye'yi savunuyor ve İbn-i kafir diyenlere de Kitabı nasıl desin? El-Reddül er Vâfir Allah'a nasıl ismi Limen kale bi anne İbn-i Teymiye'ye te kafir. Böyle bir şey desin. Hı hı. Evet. Bu eserde 841 yılında eden ve İbn-i Teymiye hakkında evet. şeyh-ı l-İslam diyen bir kimsenin kafir olacağına iddia eden El-Ala El-Buhari -Buhar, diye ün salmış, Muhammed Bin Muhammed El-Acemi'nin görüşlerini reddirmesidir. Hmm. İşte ben sözü geçen bu eserden gerek İbn-i Teymiye'nin çağdaş, gerek müellis İbn-i Nasır Zindin'in çağdaşı olan en, olan en ünlü ilim adamlarının bir takım sözlerini seçti. Müzat ona öğrencilik etmiş bulunan İbn-i Kayın, İbn-i Kesir ve i̇bn abdil Abdilhadi gibi öğrencilerinin Ona dair övgü dolu sözlerini ayrıca kaydet kaydet kaydetmedin. Evet. Çünkü bunlar pek çok ve bilinen şeylerdir. Ondan ondan hayırla söz edip, onu öven ve Müslümanlar arasında konumunu açıklığa çıkartanların bazıları. Bir. Uyunul Eseril Fil Meazil Veşşemalil Veşşemalil ve ve evet. Adlı Eser'in müellisi olan İbn Tayyiddin Nâh hakkında şunları söylenmektedir. Ben hakkında şunları söylemektedir. Ben onun bütün ilimlerde pay sahibi gördüm. Neredeyse sünnete dairin bütün rivayetleri ezberlemişti. Tefsire dair söz söylediği, tefsire dair söz söylediği ve bu işin sancağına yüklenmiş olduğu görülürdü. Fıkıh dairi fetva İmkinebilirsiniz. Kitbimizi ezbere bilirdi. Ve her ay tekrarlardık kitbimizi ezberinden. Fıkha dair fetva verdi mi en ileri noktaya ulaşmış olduğu, hadise dair konuştuğu mu hadis ilmi ile rivayetinde oldukça elli oldu mezet ve fırkalar ha hakkında konuştu mu bu hususta ondan daha eftalı bilgi sahibi kimseyi kimsenin görülmediğini, onun ilerisinde bu hususların kimse tarafından idrak edilemediği anlaşılırdı. Kısacası bütün ilim dallarında akranlarından ileriydi. Onu gören hiçbir göz onun benzerini görmemişti. Hatta kendisi bile kendisini gibisini görmemişti. Para Allah Allah. İki sigara vur. Alimi Nubela'nın müellifi. Alamin Nubla'yı, alamun Nubela. Ne? dedi ki: Benim gibi bir kimsenin onun niteliklerine dair söz söylemesi çok daha büyüktür. Benim tevkiften berisa benim, benim, onu... benim gibi bir kimsenin onun niteliklerine dair söz söylemesinden çok daha büyüktür. Evet, yani çok Hı -hı. daha deniz olay şey. Evet. Eğer Kabe'de Hacr-ı İsved'in bulunduğu yükün yeminine bak. Evet Kâbe'de hacr bulunduğu yükün ile makamı İbrahim arasında bana yemin ettirilecek olursa olsa hiç şüphesiz benim gözüm onun gibisini görmemiştir diye yemin ederim. İbrahim'ze Eğer bana yemin edirilecek olsa ney ne arasında diyor? Şu <gülüyor> ابي Makam İbrahim'le. Şey. Bana yemin ettirilse ben onun gibisini görmediğimi, değil mi? Öylemediğin. <gülüyor> <Ee, bak, gülüyor> e, Eğer Gözüm onun gibisini görmüştür Allah'a yani. yemin ederim. <gülüyor> Allah Biz de kendisi bile ilim bakımından kendi benzerini görmüş değildir. Evet. Bu söyledi. Ya ki inne ma ra'itu Bir başka yerde şunları söylemektedir. Evet. Henüz bu zurua ermeden Kur'an'ı vesik fık okudu, tartıştı, delilleriyle görüşlerini ortaya koydu. 20 yaşındayken ilim ve Bakın illal oldukça... ettiriyor burada aracısınca isticlal etmeye başladı yani. hüküm çıkardı. Evet, 20 yaşındayken ilim ve tefsirde oldukça ileri dereceye ulaştı. Fetva verdi ve ders okuttu. Pek çok eserleri yazdı daha hocaları hayatta 20 yaşında ve... fetva veriyor, ders okutuyor. Pek çok eserleri, eserleri yazdı. Daha hocaları hayatta iken büyük ilim adamları arasında sayılır oldu. Aynı bu neye benzer? Mesela dedim ya Allah Azze herkesin kalbine bir alem sokar. Benim de muasırlardan yani Allah'ın kalbime soktuğu sevgisini en sevdiğin insanı yaşayanlardan bilim enzemden Yusuf El Ghafis. O da Yusuf El Ghafis de çok şey değildir yani pek e, onu çok meşhur değildir. Çok meşhur değildir yaşıyor. O da öyle yani o da daha yaşa çok fazla değil yani kırk bile değildir belki. O da hocalarından ders alıyor. Şimdi hocaların, hocalarından bir tanesi var. Yani Yahya el-Yahya. Bir tane Medine'de var Yahya el-Yahya. O değil. Bir tane de e, Mekke'de Riyad'da o taraflarda şey var. E, Yahya el-Yahya var. Muhaddis. Onun mesela Yusuf Er-Ulfeys'in hocalarından bir tanesi Yahya el-Yahya'dır. Onun yanında bu Karim Sümezler'in Yusuf Yahya yahyanın bir yazısına denk geldim internette. Yusuf Er-Gafiys'i soruyorlar ona. Diyorlar ki, Kâne min dullâ bine en sağlamme şayeını o bizim talebelerimizden diyor. şimdi bizim şeyhlerimizden alır öyle yani. Hı, evet. develere yük test teşkil edecek kadar pek büyük eserler yazdı bu sırada olere onun... ya Hı -hı. bu sırada onun yazdığı eserler belki dört bin defte belki de daha fazla tusa cuma günlerinde seneler boyunca herhangi bir kitaba başvurmaya gerek görmeksizin sizin müücelın kitabını tefsir etti kuş bir o yüzden kayıp 50 ciltlik tefsiri vardı. dedim yani ya. Yani burada olsaydı, sene ulaşsaydı eserler arasında herhalde böyle imamlı seviyesine var da İmam Tahbani'nin tefsiri gibi. Evet. cilt, 50, yani, 50 Sen Türkçede onu bassan şey gün, günümüz matbaasında fanilerde <gülüyor> bassan 80 cilt eşsizmek. Ben şükür bu herhalde. Evet. evet. Kuşkıran bir zeka idi. Pek çok hadis dinlemiştir. Kendilerinden ilim bellediği hocalarının sayısı iki yüzü aşkındır. Tefsire dair bilgisi en ileri noktadadır. Hadis, hadis ravileri hadisin sahi olup olmasına dair bilgisine hiçbir kimse ulaşamaz. Fıkıh nakli Fıkıh, nakil dört imamının imanının da ötesinde. Ne kadar önem gör, verilmiş görüyor musun dört mezet imanının? Fıkı. Dört, dört mezhebi de biliyor yani. Dört mezhebi, Her ne kadar mutafaslı olduğu mezhef hamdeli olsa da. Evet. Dört mezet imanının da ötesinde asab ve tabinin görüşleri eşsizdir. Hmm. Mezet ve fırkalara dair usul ve kelama dair bilgisine gelince bu husus onun seviyesinde bir kimse bilmiyorum. Dile dile dair geniş bir bilgisi vardır. Arapçası oldukça güçlüydü. Dile onu onu beğenmedim. Arapçası oldukça güçlüydü. Şimdi duymuşsunuzdur İmam Sibevay. Yok. Sibevay yani asıl faresidir onun. Ama Arapça'da özellikle sahr elinde elminde e, onun gibisi bilinmiyor. Yani onun El Kitap diye eseri var. E, böyle baskılarına göre değişiyor Kim baskıda 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 İb İmam Sibeveh imamdır. Hüccettir yani Arapçada. Evet. Hüccettir. Hala çözülememiş yerleri var. Ve öyle bir alimdir ki bir gün arapça ile Arapçada birisiyle yani ölümünün sebepleri anlatılıyor. Çeşitli rivayetler var. Bir tanesinde de İmam Sibeveh'in ölüm sebebi. Şimdi İbn-i Seymiye ile bağlantısına geçeceğim. İmam Sibeveh'in e, eskidir. Çok eskidir. Yani. İmam Peygamberlere e, ben allah Allah'a alim. Tam bilmiyorum ama çok eski. Yani. İbn-i Seymiye'den bağlantısına Ee, bunu hatta ölüm sebeplerinden bir tanesi öyle bir anlatılır ki şimdi bu bir tane kendi zamanda yaşayan başka bir ilim ehli var Arapçada onunla bir mevzu hakkında münazara ediyorlar o diyor ki şu kelime Arapçada var o diyor ki yok yani İmam Sibir diyor ki böyle bir kelime yok diyor Arapçada o adam da diyor ki var e şimdi nasıl anlatacak bunlar tamam. e diyorlar, diyorlar ki o zaman çıkacağız gideceğiz çöle hiç böyle şehre karışmamış Hiç yabancılardan etkilenmemiş, hiç hayatında Arap'tan başka hiç kimseyi görmemiş dağda yaşayan orijinal Bedevilere gideceğiz. onlar Onlara soracağız. Onların kabilelerine gideceğiz soracağız. Böyle bir kelime var mı yok mu? Hani şehirdekilere sorsak karışmıştır Arap'ı içine gitmiştir. Ve anlaşıyorlar sabah 12'de gideceğiz. Ve kabileyi belirliyorlar. Şu dağda şu, şu insanları vesaire O adam da Sibaveh'ten daha önce birkaç saat önce oraya gidiyor ve onlara para veriyor. Diyor ki Sibeveh ile biz buraya geldiğimizde <gülüyor> <gülüyor> Sibeveh diyor Sibeveh diyor şey. Size sorduğunuzda teker teker Hepiniz diyor Evet vardı diyeceksiniz Sonra Neyse Sibeveh ile bunlar buluşuyor Bu geri dönüyor sibeyle buluşuyorlar ki diyorlar. İmam Sibeveh İmam Sibeveh soruyor var mı Kime sorsa var diyor İmam Sonra İmam Sibeveh onlara şöyle bir meydan okuyor O zaman bu kelimeyi bir cümlede kullanın Yani Arapçada binlerce hatta milyonlarca kalıp var. Sibaveyhin bu milyonlarca kalıbın hepsi zihninde. Ve diyor ki bu kelime hiçbir kalıba uymuyor. Olamaz Arapçada. Ve bunu cümlede kullanırsanız mutlaka ben eksik bir yanını bulurum. Ne yapıyorlar ediyorlar bir cümlede kullanamıyorlar. Ama buna rağmen de inat ediyorlar vardır diyorlar. Ve bu İmam Sibaveyhin o kadar zoruna gidiyor ki hasta ediyor onu. Rasta yatağına düşüyor dertten örüyor ben nasıl bunu bilemem diye. 벌 da벌 yani. yani. O öyle bir büyük alimdi Arapçada. Allah Şimdi Allah. hatta bir kısa yaparlar falan. Caiz değil belki de bu kısa. Ya caiz değil aslında da şöyle anlatırlar. İmam seviyehi kabre koyuyorlar. Münker ve Nekir geliyor. Şimdi anlat da şöyle bana Münker ve Nekir geliyor İmam seviyehi. Kabirde soru ilk soru. Ben Rabb'in kim? O diyor ki ya men diyor benim mezhebimde müftedadır. Tamam mı? Başlıyor etme. <gülüyor> Rabbuk de diyor haber kısmı. Ama bazılarına göre Rabbuk diye haberdir. Müfteda. <gülüyor> başlıyor yani meleklerin sorduğu soruları ihrave etme. Yani öyle bir büyük alimdir ki tabiri caizse ismini yani altına atlarla yazmıştır. Ve e, inşallah da Müslümanların sonuna kadar o hep konuşulacaktır. Ve insanlar ondan istifade edecek. Bu, İbni alim, Hı -hı. bu alim bu e, alim İbn Teymiyye diyor ki bakın daha alimlerini devam metememek söyleyin ve İbn Teymiyye ile bağlantı. İbn Teymiyye diyor ki ben hayatım boyunca yani yıllarca hep diyor bu sibaveyi bana okutacak birisini aradım diyor. Yani bir alim çıksın ki bu sibaveyi bana okutsun ben de faydalanayım. Hala çünkü sibaveyi çözemeyecek hale. İbn Teymiyye diyor hayatım boyunca hep yıllarca aradım aradım hiç kimseyi bulamadım diyor. Bana okutabilecek seviyede. Yani İbn Teymi o kadar Arapça da alim ki kendisinden daha üstün birini bulamıyor Arapçadaki. Hani belki evet. şehir şehir geziği yerler oluyor. Belki oralarda çıkar çıkamıyor. Gibi Kendi gibisini göremiyor hayatım boyunca bulamadım. En sonunda diyor kendim okumaya başladım. Ve ilk ilk cidde kırk tane hata tespit ettim diyor. İmam Sivevey'in kitabının ilk cidde kırk tane hata tespit ettim. Bir gün Ebu Hayyan diye birisi var. Ebu Hayyan tefsircidir. Tamam akidesi, seref akidesi de eşariliğe karışmıştır ama tefsirde alimdir. Hakikaten çok büyük bir alimdir. Hala dahi bütün bizim meşahitlerimizin panellerinde onun tefsiri, eee Bahrul Muhit diye tefsiri yer alır. E bu Hayyam büyük bir alimdir. E bu Hayyam'ın ed olacak. Büyük bir alimdir. Bir gün İbn Teymiyye ile tefsirde bir mevzu Hakkında münazara ediyorlar bir ayette. İbn Teymiyye diyor ki bu ayette bu kelimeler şu şu şu şu şu, şu e, irap şeklinden dolayı şu kelimeden dolayı şu manaya gelir. Bir sonuca varıyor. Ebu Hayyam diyor ki hayır bu manaya gelir. İbn Teymiyye diyor ki bu manalıdır. Sonra Ebu Hayyam diyor ki Benim bu söylediğimi diyor. Sibeveh söylüyor diyor. Hani İbn karşıya hücret getiriyor. İbn-i diyor ki bunu ne sen biliyorsun ne de maalesef Sibeveh diyor, diyor. Yani öyle bir, bir ifade. İbn-i Teymi. Ve altı ayda o el kitap var ya o söylediğim o Sibeveh'in altı ayda devriyor kitabı. Bitiriyor yani. Onun şeyleri var mı? Notlar, kananatlar mı? Kayıptan mı? Kayıptan mı? Kayıptan Yaz, mı? Kayıptan Yazılıp yazılmadığı da belli. Ya, anladım. O okuyor. Kendisi okuyor, yani sen de okuyor tamam. Ve kırk tane ilk hata tespit etsin diyor Allah burada Arapça yerine değindi de var sana geldi. Evet. <gülüyor> Gile dair geniş bir bilgisi vardı. Arapçası oldukça güçlüydi. Tarih ve siyer tarih ve siyere dair bilgisi şaşırtıcıydı. Hı. Kahramanlık, cihad, atılganlığı ise nitelendirilemeyecek kadar, anlatılmayacak kadar ileriydi. Örnek gösterilecek derecede çok yümertti. Yemekte ve içmekte az ile yetenir. Züüt ve kanaat sahibi bir kimseydi. 3 taba satır üç. 3 duralım. 3 de duralım. Ders e, burada olsun. Vallahi varın. Allahu ekber. Var. Sallallahu aleyhi ve sellem.